Tabi burada bu da dünya imtihandı kolay değil. İblis itaatsizlik yaptı. İlim vardı ibliste. İtaatsiz oldu. Cidale girişti Cenab-ı Hakk'la. Cenab-ı Hak itaat etti. O yok dedi. Ben dedi üstünüm dedi Adem'e karşı dedi. Cenab-ı Hak'ın kendisine verdi akılla Cenab-ı Hakk'a mantık yürüttü. Cenab-ı Hak secde et dedi. Yok dedi. Ben dedi ondan üstünüm dedi. Allah'ın verdiği bir meziyeti varsa, bu meziyeti kendine izafe etti. En nihayet tar oldu. Racim oldu. Cenab-ı Hakk'a dedi ki, yine bu nefsaniyetin zirvesinde beni azdırmana karşı, ben de kullarını azdıracağım dedi. Kendi azmasında Allah'ı Allah'a izafe etti. Müsaade istedi yer yüzünde onlara günahları süslü göstereceğim. Yani günahlar bir cazibe unsuru olacak. Günahlar cezbedecek. Ve onları azdıracağım dedi. Cenab-ı Hak da imtihan olarak ona bu sılahiyeti verdi. Ve Cenab-ı Hak da bize hep patruladı Eûz billahi mine racim diyoruz. Demek ki devamlı bir şeytanın bir taşlama halinde bulunmamız zaruri. Fakat iblis bir şey itiraf etti. Yalnız muhlasin hariç dedi. Ben dedi Allah'ın ihlasını koruduğu kimseleri azdıramam dedi. Onun dışındakilerini azdıracağım dedi. Demek ki şeytanın şerrinden korumak bir muhlasin olabilmek. Yani Allah'a, Cenab-ı Hakk'a ihlasla iltica edebilmek, sığınabilmek. Bir de nefsani engel, nefsimizi terbiye edebilmek bu nasıl olacak Allah'tan razı olmak. Ey itminanı ermiş nefis buyuruluyor. Kul Allah'tan razı olacak. Dünyadaki ibtilalar, sıkıntılar vesaire itiraz etmeyecek, üf of demeyecek. Ya Rabbi razıyım diyecek. Allah'ta kelsen razı olacak. Ve bu şekilde iki engel, iblis engeli ve nefis engeli bertaraf edilecek. Ve bu iki engelin bertaraf edilmesi suretiyle katli bir ihlas bir Halisiyet, Cenab-ı Hakk'a bir samimiyet meydana gelecek. Bir takva hali olacak. Hep peygamberlere baktığımız zaman kavimlerini irşad ediyorlar. Kavimleri diyorlar ki bizden ne istiyorsun? Biz atalarımızın dinindeyiz, biz putperestiz diyorlar. Ne istiyorsun bizden? Ne karşılığında bunu senin dinine girmeni istiyorsun diyorlar. Bütün peygamberler de bizim ecrimiz Allah'a aittir diyorlar. Sizden bir ücret istemiyoruz diyorlar. Cenab-ı Hak peygamberleri misal veriyor. Kalbin bir halisiyet, Cenab-ı Hakk'a karşı bir samiyet, ivassız ve garetsiz. Dünyevi menfaatten uzak hasbete lillah Rabbimiz olmasını ve peygamberlere bir tekrar tekrar Cenab-ı Hak ayetlerde ifade buyuruyor peygamberlerin bu kalbi haline. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak misaller veriyor çok. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıktı. Firavun'un şehrinden Ve bir yol aldı. Neredeydi gittiğini bilmiyordu. Yolu Şuaib Aleyhisselam'ın memleketi Medyen'e doğru yollandı. Fakat aç susuz, hiçbir imkanlı olmadan yola çıktı. Bir rehber de yoktu. Ve Medyen'e yaklaştı. Öyle bir hale geldi. Günlerce yürüdü. Ya Rabbi dedi. ''Senden gelecek.'' Ki Firavun'un sarıyından geliyor, bir depremi içinde. Yok, yok. Oradan Medyen çöllerinde ıssız, kimsesiz ve garip Musa Aleyhisselam. Öyle bir hale geldi ki, ''Ya Rabbi dedi, senden gelecek en ufak bir hayra muhtacım.'' dedi. O sırada bir kalenin önüne vardı. Kalenin sabahleyin kapıları açıldı. Musa Aleyhisselam hayreti takip ediyor. ''Ben neredeyim, burası neresi? kimler çıkacak, ne olacak?'' Ve kaleden sürüler çıkmaya başladı. Başlarında çobanlar. Musa Aleyhisselam'ın yanında bir kuyunu orada durmuştu. O kuyuya doğru geldi çobanlar. Koyunlarını sulamaya başladı. O sırada iki tane kızcağız geldi. Koyunlarıyla beraber kenarda bekliyorlardı. Musa Aleyhisselam sordu. Siz kimsiniz dedi. Niye buradasınız? Dedi. Niye sulamıyorsunuz dedi. Onlar dediler ki yaşlı bir babamız var. Gözleri de ama. Şuaiba selam babaları. Ancak bekliyoruz dedi. Çobanlar sulasın gitsin. Bir de fırsat kalsın. Ondan sonra koyunlarını sulayalım. Fakat bazen öyle bir oluyor ki kuyuda da su kalmıyor. Biz susuz tekrar geriye dönüyoruz. Musa selam çobanlara dedi ki bu dedi iki kızcağızı bekletmeyin dedi. Bunların su verin koyunlarını sulasından gitsinler. Onlar da dediler ki biz ancak kendi koyunlarını suluyoruz, senin gücün varsa kendin çek, kendin sula, koyunlarını suver. Musa selam halsiz ve bitkin, kuyudan su çekti, o iki kızın koyunlarını suladı ve onlar da gittiler. Ve Musa selam orada yine naçar bekliyordu, duruyordu. Babaları Şuaib selam sordu, niye dedi erken geldiniz bugün? Böyle böyle başından geçenleri anlattı. Çağırın o zaman dedi o kişiyi dedi. Çağırdı da Musa Aleyhisselam'ı. Musa Aleyhisselam önden yürüyordu onları arkaya aldı. Kızları dedi ki Şuhayb Selam baba dedi bu kişi emin kişi. Bunu ücretli olarak çobanımız olarak tut dedi. Nereden biliyorsun dedi Şuhayb Aleyhisselam Safura'ya. Onlar da dediler ki baba dediler o önden gidiyordu bizi arkaya aldı. Bir de önüne bakıyordu. Bizim yüzümüze bakmıyordu. Bir de bulunmuyordu bize. Onun için o emin bir kimsedir. Gidip çağırın dedi Şuaybe aleyhisselam. Davet etti. Çağırdılar. Musa aleyhisselam geldi. Önünü bir ben Sofra hazırlattı. Buyur dedi. Musa aleyhisselam günlerde açtı. Allah'tan gelen en ufak rızkada bir muhtaç durumdaydı o sofrayı görünce biz de öyle bir aileyiz ki dedi en ufak bir ahiret mükafatı karşısında bütün dünyayı verse biz değişmeyiz dedi. O zaman şaibə yok dedi. Ben dedi yaptığınızın mukabili olarak değil dedi siz Duyufur Rahman Rahman'ın misafirisiniz. Biz onun için onun için sana ikram ediyoruz dedi. O şekilde başladı. Velhasıl Musa ile selamdan bize bir hatıra bütün dünyayı verse en ufak bir Allah rızasıyla biz değişmeyiz. Yine Tebük seferinde Vasile bin Eska radıyallahu anh vardı. Tebük günü bu Tebük seferi yapılacaktı. Rumların bir saldırma havatisi çıktı. Yaz günüydü, sıcak gün. Kuraklık vardı ve vasıta da azdı çok. Müslümanlar bin kilometre gidecek Tebük'e kadar. Yaz günü hurmaların piştiği mevsim. Tekrar Ondan sonra bertaraf edip düşmanı dönecekler. Tabi i̇mkanlar da çok azdı. Bu zat Vasile bin Eska radıyallahu anh Medine meydanında nida etti. Ey Medine halkı dedi beni dedi töbüye götürecek kadar bir bineği olan var mı dedi. Ben dedi yani zimmen Allah Resulü'nün yanından ayrılmak istemiyorum dedi. Buna dedi bir bedel olarak da dedi. Ben dedi eğer dedi sağ kalırsam dedi hisseme düşen ganimeti dedi bana götürene vereceğim dedi. Nasıl bir malı ve canı Allah yolunda feda etmek? Anneye kadar bir sahibi kaktı. Evet dedi. Gel dedi beraber gidelim dedi. Nöbetleşe nöbetleşe bir deveye binerek gittiler. Ganimetten iki üç tane deve düştü kendisine. O deve sahibinin dedi ki bunlar bana düşen ganimetlerdir dedi. Bunu dedi, sana dedi ikram ediyorum şimdi dedi. Öyle sana söz verdim dedi. Beni töbüye götürmene karşılık. O da dedi ki kardeşim dedi ben dedi senin dünya menfaatine dünya malına ortak olmak için seni almadım dedi. Seni dedi ahiret ahiret hisselden pay almak için getirdim buraya dedi. Hep bunlar ne olmuş oluyor? Bir ihlas numuneleri bize. Esabı kiramın Fetih Suresi'nin o sonundaki ayette Efendimiz'in yanındaki oradan feyz alanların hali. Niye Cenab-ı Hak bize bildiriyor onların halini? Onların haliyle hallenme. Yine bir yoksul geldi Ayşe radıyallahu anh bir sadaka verdi. Yoksul Ayşe radıyallahu anh'a dua etti. Aişe Radiyallahu Anh döndü tekrar o yoksula dua etti. Dediler, niye hem sadaka verdin hem de karşılığında dua ettin? Dedi ki onun yaptığı dedi duanın benim sadakanın karşılığı olmasından korkuyorum dedi. Onun için dedi onun için tekrar ben dua ettim ona. İhlas ve hassasiyet efendimizin esabı Cenabatta bize Onların misal veriyor Tövbe Suresi 100. ayetinde. İslam'a ilk gelen muhacirler ve ensar. Yani Cenab-ı Hak onların haliyle bizim hallenmemizi arzu ediyor. Onlar tabi olan ihsan sahipleri ve cenneti vaat ediyor Cenab-ı Hak. Yine misaller o kadar çok ki yine Hazreti Ali radıyallahu an bir müşri altına al tam böyle kılıcını vuracak. Hançerleyecek. Hazreti Ali radıyallahu anın Müşrik yüzüne tükürdü son hamleyle. Ali radıyallahu anh çekildi, kılıcını kınına soktu ve kalktı. Şaşırdı müşrik. Ya Ali dedi, bu kadar hiddet, arkadan bu kadar sükûnet nedir dedi. Nasıl dedi bu dedi, bu, bu kadar hiddet birdenbire böyle bir sükûnete büründü dedi. Bu hiddetin neydi? Bu sükûnetin nedir?" dedi. Bana bir muamma oldu bu dedi. Benim de canım tam elindeyken dedi, benim canımı geriye bıraktın dedi. Sen dedi benim yüzüme tükürdün dedi. Eğer dedi, o an dedi sana dedi, şiddetle kılıcı yapıştırsaydım kendi nefsim için olacaktı o. Bu ise de bir mümin asla yakışmayan bir nefsi için bir insanı katletmek.'' dedi. Onun için de serbest bıraktım seni dedi. Velhasıl hepsi bu misal birbirinden daha güzel misaller. İşte i̇hlas nedir? Takva nedir? Bize fiili müşahhas misaller. Yine Sırrı Sakati Hazretleri, hadis dersi veriyor kendisi. Müslüman'ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okuturken, Müslüman'ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okuturken, bir talebesi geliyor, üstat diyor, sizin mahalle yandı diyor. Yalnız sizin ev kurtuldu diyor. O anda elhamdülillah diyor. 30 sene sonra bir dostuna, ben diyor, o anın diyor, şimdi tövbesi içindeyim diyor. O gün diyor, o an diyor kendimi düşündüm, evimin kurtulduğuna sevindim. Fakat evi yananları düşünemedim o gün diyor. O, o günkü bir anlık gafletimin Tövbesi içindeyim.